1246 numaralı konu, Ebu Derda'nın cemaatla ilgili sözü ve İbni Ömer'in cemaata yetişemediği zaman bunu telafi etmeye çalışması, Ümmüd Derda şöyle anlatıyor, Ebu Derda öfkeli bir halde eve geldi, seni kızdıran nedir, diye sordum, Ebu Derda, Allah'a yemin ederim ki, ben Muhammed'in işinden cemaatla namaz kılmasından başka bir şey anlamıyorum, dedi.